Oh, good morning. This Cenat bugün 4 Ocak Pazartesi. yıl 2010, ay 1, gün 4, Kasım 58. 1431 Hicri Muharrem 19, 1425 Rumi Aralık 22. Fırtına. Günün şiiri. Hacivat. Ne yapar Çileli Hacivat şimdi mezarda? Dayak mı yer gene Karagöz'den o yerde? Yoksa çay mı pişirir pilav yazerde? Ne yapar Çileli Hacivat şimdi mezarda? Büyük hayalleri yoktu zaten hayatta Bozuk düzen bir üstelik balatta Şaşırmaya kalkmamıştır bu yüzden Arafat'ta Dedim ya tok gözlüydü zaten hayatta Kaldıysa tuhaflığı kalmıştır perdede Çektiklerine gülünüyor hala memlekette Zekası ki dolaşırdı üç beş dilde Ne yapar Çileli Hacivat şimdi mezarda Salah bir sel Günün fıkrası ne tutuyormuş? Deli duvara oturmuş, elindeki oltanın ucunu aşağı sarkıtmış yoldan geçen biri ''Hayrola balık mı tutuyorsun?'' demiş. Deli cevap vermiş. ''Hayır, alık tutuyorum.'' ''Tutabildin mi bari?'' ''Çok, seninle birlikte 36 oldu.'' Yemek listesi. Gün dört. Etli kapuska, bulgur pilavı, zeytinyağlı havuç, meyve. Büyük, Büyük saatli, saatli marif takvimi. Marif takvimi. I might have lived my life in a dream and I swear this is real Memory fuses and shatters like glass We your future, forget the past But it's you, it's what I feel You might have laughed if I told Merkez Açık Radyo Burası 94.9 ve Açık Gazete başladı. Ömer Madra, Avi Halibua ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Michael Steypa'da bir günaydın. R.E.M. grubunun kurucularından 4 Ocak 1960'ta doğmuştu. Amerikalı bir şarkıcı. Ve R.E.M. grubu, rock grubunun da solisti. Onlardan ve R&M grubundan dinlediğimiz "Living New York adlı şarkıyla açılışımızı yaptık Açık Radyo 94.9'da ve aynı zamanda Açık Radyo.com'da yayın yapan radyomuzda. Bakalım şimdi haberlerin gidişatına bir göz atalım. Evet, Ciddi bir soğuk hava dalgasıyla karşı karşıya olduğu söylenebiliriz ülkenin. Öncelikle onu söyleyelim. Büyük bölümde Türkiye'nin sıcaklar 8-10 derece düşmüş. İstanbul'da da kar yağışı özellikle Avrupa yakasında Çatalca, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Başakşehir ve Gazi Osman Paşa'da da etkili oldu deniyor. Kar kendini gösterdi. sanak yağmurun hemen arkasından kar yüksek ilçelerde başlayıp merkez ilçelere doğru kaydı diyor haberlerde. Fakat e, bu sabahdan e, itibaren Avrupa yakasından öğleye doğru da Anadolu yakasından terk etmesi bekleniyor kar yağışının diye de haberler var. Erzurum'da Çat ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 3 otobüs yolcularına yaklaşık 7 saat sonra ulaşılabilmiş. Kar yağışı nedeniyle D100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde de ulaşımda güçlük yaşandığı haberleri vardı. Ardıda da gece saatlerinde başlayıp sabaha karşı devam eden kar yağışı, bundan bahsediyor haberler. İstanbul'da da sabah sıfır derecenin altındaydı. Aslında İstanbul'da bol e, dolu yağdı, yağmur yağdı falan son üç gündür hava hızlı bir şekilde değişti. Ama de, bitiyormuş karla karışık yağ, yağmurlu. En yüksek sıcaklığında dört derece olması bekleniyor baktım bana da. Yani evet. böyle devam etmeyecek mi? Yumuşayacak mı havalar? Yumuşayacakmış. Tekrar? Resmi olarak kar yağmış durumda İstanbul'da. Yalnız henüz daha öyle bir karlı durum yaşanmış değil. Evet, yılbaşında zam paketi de açıldığından bahsedelim. Benzin fiyatlarında... 24 kuruş bir zam 3.64'de çıkarak rekor kırmış durumda litrede 24 kuruş kurşunsuz benzinin 95 oktan kurşunsuz benzin satış fiyatı kırsal motorin ve motorin ve motorinin fiyatı 26 kuruşta zamlanmış bir kırsal motorin diye bir şey var Bir de motorin aslında böyle kötü başlamak zorunda değiliz yani nereden baktığınıza bağlı kısmi yine var hani yeni yıl olduğu için daha iyi bir yerden bakalım hükümet ikisini de sunuyor bize yani istersen zamları görüyorsun istersen mesela doğalgaza ocakta zam yok diye açıklaması var enerji bakanın artık zam olmadığı haberini alabiliyoruz. Enerji Bakanı Taner Yıldız'a öyle bir haberler gelmişti yalnız onları düzeltiyor herhalde doğalgazla ilgili. %55 zam olacak falan evet. diye. Gerçi epeyce bir zam oldu hani toplamda baktığımız zaman ama evet %55'e varmış değil. Ee, Ocak'ta zam yok o zaman da düzeltebilirdi. Ta Ekim'den beri verilen haberler de bunlar. Ee, Ocak ayında doğalgazda zam yapılmayacağını söylemiş. Taner Yıldız e, %0 zam olacak bu ay demiş. Ee, ve işte böyle bir haber var bir de şarapta sıfır vergi sürprizi var ee, bu da diğer iyi haberlerden biri yılın son gününde birçok ürüne vergi artışı yoluyla zam yapan hükümet şarapta sürpriz bir karara imza attı diyor ee, şarap üreticileri şarap lobilerim deniyor artık onları bilmiyorum şarap üreticileri epey zamandır bu, bu konuda üretici tabi niye lobi olsun yani lobi kötü bir kelime değil ki şarap üreticileri bir araya gelip hükümete lobi yapıyorlar diyebiliriz değil mi Peki. Yani olumsuz bir anlamı hakikaten kafamda yoktu. Ee, varsa öyle kısmı onda tabii zevkle haber yaparız ama e, bildiğim kadarıyla işte şarapta çok ciddi vergi olduğunu o yüzden de rekabet edemediklerini söylüyorlardı. Evet, son düzenlemede Nisan'dan bu yana %63'müş şaraptaki özel tüketim vergisi. Böylece ÖTV yeni kararla sıfıra çekilmiş. Önemli ee, şarap fiyatlarında önemli düşüşler bekleniyormuş. Evet. Buna mukabil ben de bardağın boş tarafına tekrar eğileyim. Sigaraya birçok tütün mamulüne zam gelmiş. Dumanlı hava sahasında zam diye veriyor bazı yerlerde bu haber veriliyor. Aralarında Marlboro, Parlament, Muratti, LNM, Paul Mall, Tekel 2000 ve Samsun'da bulunduğu sigaralara zam gelmiş. Senin içtiklerine gelmedi herhalde Geldi geldi 4 beş 5,5 oldu Gayet gelmiş durumda ee, Yani tabi Vurun balıya kısmı devam ediyor sigarayla ilgili Neyse sorun değil herhalde Çok ciddi bir sesle çıkmadığına göre Çok da sorun olmadığını düşünmekte fayda var Alıyoruz efendim kaç paraysa alacağız Diyip <gülüyor> Durumu bari böyle bir inat yokuşuna süreyim Başka yapacak bir şey yok elimde Evet şimdi daha güncel uluslararası haberlere de bir bakalım. Yani bunlar da tamamen günceldi ama ulusal düzeydeydi. Bunlar hükümetimizin yaptıkları ettikleri durumu e hükümetten ötesi mevcut haliyle. Bir de dünya hükümetinin evet. yaptıklarına bakalım. Şimdi El-Kaide'nin yeni üssü Yemen diye bir haber var. Bu yeni yılı Yemen kelimesini bolca telaffuz ederek geçeceğimiz. Aşikar görünüyor. Hı hı. Ya birdenbire kesle de bilir. Bu işler hiç belli olmuyor ya. Birdenbire susuyorlar. Hiç Yemen yok. 8 ay sonra tekrardan Yemen diye çıkıveriyorlar falan. Valla ben en son yani yılın sonuna girerken ya 30 Aralık'tı ya 31 Aralık'tı hı. senden duydum. Senin yalancınım yani. Valla yalan bana ait değil. Ben Hedef. de Reuters'a mı vermiştim? Associated Press mi? ne? Yemen. Birden bire nereden çıktı dedim ama işte bir Amerikan Amsterdam Detroit seferini yapan Amerikan yolcu uçağına Noel günü 24 Aralık'ta evet 25 Aralık'ta final söylemişsin sen de herhalde saldırı girişiminin arkasında Yemen'deki el kaide liderlerinin olduğu anlaşıldı. Tüm dikkatler bu ülkeye çevrildi diyor MTV MSNBC haberi ancak Washington ve Londra'nın işi kolay olmayacak gibi gözüküyor. ...insan üzülüyor bayağı yani... ...Washington'da Londra ne yapacak bu durumda diye. Yani yapacağını yaptı aslında... ...işte kapattılar... ...büyükelçilikleri Yemen'deki güvenlik gerekçesiyle. Evet daha şimdiden... ...el kaydeden yani tehditler üzerine... ...her iki ülkede Yemen'deki... ...büyükelçiliklerini kapatmak zorunda kaldı diye... ...insan yani üngür üngür ağlayabilir bu. Amerika. Yani öylesine bir zorlu... ...durumla karşı karşıya ki demek ki... ...ya olan neydi tekrardan hatırlayalım... Ee, bir adet okumaya gitmiş şu an Amerika'ya genç ailesi bile farkında hani e, durumu iyi olduğunu düşünebileceğimiz hani eğitim almış bir ailenin çocuğu e, ve aile zaten konsoloslukla bilmem neyle bağlantıya geçip bizim olanda bir haller var diyor ardından bir uçakta ortaya çıkıyor bu çocuk ve e, bir tarafları patlatmaya kalkıyor uçağı patlatmaya kalkıyor beceremiyor falan filan ve e, bunun üzerinden iki elçilik kapatıldı Yemen'de operasyonlar düzenleniyor. Operasyonların ABD askerlerinin katılımıyla düzenlendi. neredeyse kabul edilmiş durumda. Önümüzdeki bir hikaye net kabul edilir. Bu arada El-Kaide ile mücadele için iki dağlık bölgeye takviye ek asker hızla Yemen yönetimi göndermiş. Washington bu ülkeye yaptığı askeri yardım iki katına çıkarmayı planladığını açıkladı falan. Bu çocuk ve uçak değil mi mevzu hala? Sadece o. Değil mi? Evet. Son derece endişe verici aslında bütün bu yani seni övmek için söylemiyorum ama ilk bu bak nereden çıktı bu Yemen diye bir soru sorduğundan beri aklımdan çıkmıyor üstüne üstlük pek çok haber ve yorum analiz de okumaya başladık Patrick Cockburn özellikle mesela iki tane önemli yazı yazdı benim görebildiğim kadarıyla The Independent 31 Aralık'ta Patrick Cockburn'un yazısıydı. Avalekler Yemen'de biz Avalekleriz acıların çocuğuyuz ama aynı zamanda da cehennemin çakmaklarıyız Bizi bize karşı çıkan yanıp tutuşur gider Avalek kabilesinin şeyi buymuş güçlü Avalek kabilesinin şarkısı türküsü bütün dünyaya da meydan okuyorlar ve o, o, bu öfkeli ton Yemen hayatının tadını da gösterir diyor ve Amerika Birleşik Devletleri'ne de bir ders olması gerekir. Ama Amerika Birleşik Devletleri de şey dersini pek iyi almamış diyor. Tarih dersini diyor. Her zaman tehlikeli bir yerdi diyor. Son derece güzel dağlık bir bölge. Bir gerillalar içinde bir cennettir. Son derece misafirperver, misafirperver, konuksever insanlardır ama limitleri de vardır diyor. Mesela... Bir de Doğu'da, Aden'in doğusunda Kazam diye bir kabile varmış. Onlar da geçen bütün şeylere çok iyi davranırlar diyor yabancılara. Ama konu bitti sayarlar. Ülke, kabile sınırlarını terk ettikten sonra diyor. O zaman artık arkasından bile ateş edilebilecek bir hedef haline gelirmiş yabancıda. Yani çok karışık işler diyor ve Amerikalılar ve bütün böyle batıdaki politikacılar yorumcular işte failed state çö çökmüş devlet bozuk devlet işlemeyen devlet diyorlar Yemen'e fakat zaten hiç Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasi elitinin aklına gelmemiş bir şey var demiş bütün yenilgileri de Amerika'nın zaten Böyle devletlerde oldu diyor. Mesela Lübnan'da 1982'de 240 Amerikan deniz piyadesi havaya uçurulmuştu. Somali'de bu 1982'deydi. 90'ların başında bundan 10 yıl kadar sonra da bir Amerikan helikopter pilotunun cesedini sokaklarda taşıdılar. Somali'de Irak'ta da neler olduğunu biliyoruz. Saddam Hüseyin'in devrilmesinden sonra Afganistan'da da bu çökük devletler işlemeyen devletler işi çok tehlikelidir ve felaket bir şey şekilde kalacaktır Amerika Birleşik Devletleri burada diyor çok aklını başına alması gerekir diyor ama aklını başına alacak bir devlet görünmüyor ortada doğrusu Yemen'de de Amerika El Kaide tuzağına yürüyor diyor. Aynı açmazı İran, Irak ve Afganistan'daki Afgan açmazın aynını görecektir. Buralardan çıkış yoktur diyor. Çünkü yüzü tutmuyor diyor. Çıkamazsın evet. burada Paçavra bir devlette nasıl yenildik diyemediği için çıkamıyor da diyor. Yani Washington bankaları ve büyük sigorta şirketlerini kurtururken 2008'de çok büyük oldukları için yani iflası bırakmayacak kadar büyük oldukları için kurtardılar. Bu savaşlar da kaybedilemeyecek kadar önemli. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri tek süper güç olmaktan çıkaracak o zaman. Çıkamıyor. Irak'ta Amerika daha kolay çıkıyor bir noktada. Washington çünkü Amerikalıları artık mevcut olmayan bir başarıya inandırdılar diyor hükümet. Irak'ta kazandık diyorlar ama nihai açıkış Afganistan'ın aynı çizgilerde olabilir ama böyle şeyler yani sahte zaferler ilan etmek Amerika'nın geçmişten ders almasını çok zorlaştırıyor ve Yemen gibi yeni müdahalelere de hazırlıyor çok çok tehlikeli demiş bugün yazdığı yazıda da dünyada pardon. Yemenli bir Arap Afganistanı olarak nitelemiş Independent muhabiri Kokburn hem Amerika hem de İngiltere çok pişman olabilir. Böyle bir risk var diyorlar. Yani aslında böyle bir risk vardan öte <gülüyor> e, ya ben Kokburn'ün bugün iyi yerinden kalkmış, yeni yıla kalkmış olduğunu düşünüyorum. Hani ABD'nin içine çekildiği bir savaş olduğunu değil, ABD'nin ürettiği bir savaş olduğunu düşünüyorum çünkü ben yani niyetleri savaşmak olmasa niye şimdi iki tane büyükelçiliği acilen saçma sapan bir şey üzerine kapatıp e, askeri yardım iki katına çıkarıp Yemen dağlarında adam kovalamaya başlarlar ki diye düşünüyorum ama bu da tabii benim odun kafalılığım olabilir her şeyi e, e, tabii, çekit, yani, çivi bağlamında algılamaya başlamışsam özür dilerim tam bir yani çatışan otoriter uzun süre kalmış kokpörün çok iyi tanıyor ülkeyi Hı -hı. yani e, işte bilmem kuzeyinde Şiiler var Sana civarında zaten küçük bir iç savaş devamını orada devam ediyor yıllardan beri diyor. Kuzey ve Güney Yemen'in 1990'da birleşmesi hiçbir zaman tam o, oturmadı ve hükümette Güney'in kopmasından korkuyor. Yani bütün Lübnan'da, Somali'de, Irak'ta ve Afganistan'daki bütün patlayıcı maddeler hepsi var diyor Yemen'de. Ya alışık olmadıkları bir şey değil. Bildikleri oyunu oynamaya devam ediyorlar. Hani bunun Yemenlere faturası ne olur? Korkunç olur herhalde. Ama e, Amerika zaten askeri faturayı ödemekle ilgili gayet rahat. Özel sektöre iş vermekle ilgili hiç beys duymuyor. Daha yeni birazdan Blackwater haberleri vereceğiz. Evet, şeyi de cezalandırmışlar bu arada. Mesela 22 milyonluk bir ülkenin yarısı günde 2 doların altında yaşıyor. Çünkü Irak'la Suudi yani Irak'a 1990'da müdahale baba buşun müdahalesine katılmayı reddetmiş Yemen. Onun üzerine Suudi Arabistan ülkede çalışan 850 bin Yemenli işçi sınır dışı etmiş. Böyle iş birlikleri var yani. Ve yani çok acayip bir tehlike bir durumu var. Yani yabancı destekli bir terörle mücadele birimi diyor Cockburn. Hükümet kuzeydeki Şiilerden güneydeki ayrılıkçılara kadar bütün düşmanlarını El-Kaide ile bağlantılı gösterece çalışacaktır zaten diyor. Gittikçe azalan petrol gelirleri dolayısıyla hükümet de tabii her şeyi El-Kaide'ye bağlayacak ve... Halledin diyecek Amerika'ya. İki ucu keskin bıçağa dönüşecektir diyor. Ve Amerikan Büyükelçiliği'nin kapatılması da demiş, intihar bombacıları çağında bu tesisleri ne kadar saldırıya açık olduğunu ortaya koyacaktır diyor. Tabi bunda önlemek imkanı yok tabi hakikaten. Savunmak için Bağdat'ta olduğu gibi alınacak önlemler yani bir kale haline getirirsen de yerli halkın tepki duyduğu, Ağır koruma altındaki yabancı kalelere dönüştürmek bunları emperyalist tasarımların sembolleri haline getireceklerdir demişler. Böyle bir durumdan bahsediyoruz işte. Hayırlı uğurlu olsun yeni terörle savaşımızda yeni bir cephemiz var. Yani... E Yeni cephe varsa eğer e, Burada neler olacağına dair aslında bence çok böyle hani Hakikaten öngörülü olmaya gerek yok Dönelim bakalım iki adet haber verirsek Çözülür gibi geliyor bana Biri demin bahsettiğimiz bu Blackwater Haberi e, 17 silahsız Iraklı'nın öldürülmesi ile ilgili davası görülüyordu Blackwater adlı şirketin şirket Hala güvenlik şirketi Adı değişti değişti XE mi ne oldu Bir e, milyar dolarlık şeyi hala duruyor ...sözleşmesi... Yani ...devletle bir milyar dolarlık... ...anlaşma imzalayıp... E, ...devlet adına başka ülkelerde işgalcilik görevi... ...yürüten şirket... Yani ...temizlik şirketi gibi bir şey. E, Eric Prince başı da... E, ...şeyle maruf... ...şeriatçı herif. Yani bence... E, Amerikan yeşili dışında herhangi bir dini imanı olacağını düşünmüyorum herhangi birisinde ama. Ama bir de ama. bunlara müthiş yatırım yapıyor yani şey fundamentalist dedikleri <gülüyor> Amerikan kökten dincileri işte şey inanıyor. İşte haçlı seferi kafası. Hani İsraillerin de sonunda neydi o şeyin adı? Evangelikler. Evet sonunda. Er, İsrail, İsrail Yahudilerin ki... hepsi İsrail'e toplandığı zaman dünyanın sonunun gelip. İşte öyle Galiba. Ya, Hepsi onları ya Hristiyan olacak ya şey Böyle bir durum var işte. Onlara inanan bir adam Eric Prince'te işte. İşte e, bu. Armageddon ha unuttum. Armageddon evet son çarpışma. İyi ile kötü arasında falan filan. E, yani bu çarpışmaya hazırlandığını düşünmek mümkün. Ama bir yandan da tabii o zamana kadar bu kadar askeri hazır bekleteceğimize e, arada bir milyar dolarlık anlaşma imzalamak da mümkün. Evet. Ee, şimdi bu arkadaşlar 17 tane sivil öldürdüler yani öyle görünüyor aslında her şey bunu işaret ediyor ama e, aslında öldürmemişler Çünkü e, ABD diyor ki sonunda hakim kararını verdi e, usulsüzlükler yapıldı bu davada dedi ve o yüzden de davanın reddine karar verdi İyi akşamlar iyi akşamlar şeklinde ayrıldık davadan Irak hükümeti bile ki işgal altındaki Irak hükümeti kararı teessüfle karşıladıklarını bildirmiş. Yani 17 sivili öldürüp şirket çalışanı olarak efendi efendi gezinebiliyorsunuz. Diğeri de e, harika seçimleri hatırlayacaksınız Afganistan'da. Yine diğer işgal altındaki bölge. E, bu harika seçimlerin ardından yani rezillik bile demek gerçekten hani rezilliğe ayıp oluyor durumunu getiriyor. Karzai seçilmişti. Ee, bu Galip ilan edilmişti diyelim, evet. Seçilmişti tam fiil de değil <gülüyor> Galip ilan edilmişti Daha doğru ee, Bu ilan ardından tabii bir de hükümet kurması gerekiyor Yani işin hani görüntüsü bu çünkü Biliyorsunuz hükümet e, kurmak üzere Seçildiğiniz ilan edildiğinde Hükümet kuruyorsunuz ee, Şimdi bir kabine önermiş Kabine önermiş 24 adaydı 17'si reddedilmiş Afgan parlamentosu tarafından Gizli oylama yapılıyor tabi. Kimin reddettiği de belli değil. Bir belli olsa kulakları çekilecek onların ama 24'te 17 reddedilmiş. Peki Birleşmiş Milletler... 3'te reddetmiş yani. Evet kabine 3'te 2'si olmaz demiş. Neden? Yolsuzluklara bulaştırıyor. Neden neden gibi. bile doğru. Evet diyor. evet yolsuzluk filan da demişler. Yani Bu tip şeyler var ama hani gerçekten şahsi e, hissiyatım <gülüyor> bilinemeyeceği yönünde çünkü... ...kimin ne için mecliste olduğu... ...kimin nasıl mecliste olduğu ve... ...kimin çıkarını koruduğu herhalde böylesi karışık... ...böylesi işgal altında bir yerde... Bizim ...anlaşılabilir do dostum değildir. Dostum orada mı? Dostum mecliste değil ya. yok. Ama Rashid. bir dahaki seçimlerde ben eminim... ...Haşim Bey'i de daha iyi yerlerde göreceğiz. Raşit. Ee, Raşit doğru. Haşim nerede? Haşim dostum yaptım. Ee, neyse. Sonuç olarak Birleşmiş Milletler bu 24'te 17... ...Red olayıyla ilgili... ...siyasi gerileme demiş. Yani Birleşmiş Milletler'e göre Afganistan'da olan hiçbir şeyle ilgili bir sıkıntı yok. Ancak e, Hamid Karzai'nin kabine adaylarının çoğunun reddedilmesi... ...Afganistan'da bir siyasi gerilemeyi göstermekte imiş. Yani ülke işgal altında her gün onlarca sivilin öldüğü... E, ...yüzlerce saldırının, patlamanın vesairenin gerçekleştiği bir ülke. E, i̇şgal güçleri bile Kabil'in dışına doğru düzgün çıkamıyorlar... Ve e, Birleşmiş Milletler'e göre siyasi bir gerileme var 24 e, kabine adayından 17'si reddedilince İşte böyle bir dünyada Yemen'e girerler mi girerlerse ne olur falan Bence biliyoruz Irak'a bakınız Afganistan'a bakınız Yemen'i görünüz gibi geliyor bana Olmayabilir tabii Yani bu sefer demokrasi götürüyor olabilirler Bu sefer insanlar için de olabilir değil mi? Zannetmiyorum aslında ama <gülüyor> pek neyse Bozmuyorum şimdi moral Bozmuyor. Sen yılın başı Yıla iyi başladın biliyorum Bu arada Somali'de de Onu orayı da unutmayalım evet. Yeni korsanlık olayları varken Bir de iç çatışmadan bahsediliyor Rakip iki grup arasında Diye vermiş MTV MSNBC bir de çok kolay nazik bir şey. Hükümet yanlısı, ehli sünnet vel cemaat ile aşırılık yanlısı eşşebap örgütler arasında yaşanan çatışma. Neden bunlar aşırılık yanlısı bu eşşebap acaba? Ama ehli sünnet vel cemaat aşırılık yanlısı diye biliyorsunuz. Değil. Onlar, Onlar hükümet yanlısı. Hükümet Peki neden yani. bu eşşebap aşırılık yanlısı? Bu da benim canımı sıkıyor sabah değil sabah. Değil mi bu Somali'ler durdu durdu yüzyıllar sonra niye korsanlık yapmaya başladı? tıpkı Yemen'in yaptığı gibi işte Değil durup mi? durup şimdi Hiç olmadık şeyler. Bence Müslümanlıktan oluyor abi bunlar. Yalnız çok yoğun şey demişler. Erik Margolis'in de bir yazısı var. Toronto Sun gazetesinde çıkmış. Şey diye başlıyor ilk cümlesi. Arap Afganistan'ına hoş geldiniz başlıklı bir yazıyla diyor ki çok ağır Amerikan askeri operasyonları dönüyor ona bir cevap olarak düşünüldü bu genç Nijeryalı öğrencinin saldırı planının diyor bir bağlantı varmış yani aşırılık yanlısı olması yetmiyor <gülüyor> yani başka olarak. dengeler de var yani ha, hayatta aşırılar ve aşırı olmayanlar diye tabi çok güzel ayrılabiliyor dünya ve hani üç satırda haber verirken mevzuyu da kolaylaştırabiliyor. Aslında ya yani burada eleştiri haber verenlere değil aslında haber üretenlere. Evet yani TV, MSN, mesela öbür haberi de şöyle vermişti. Daha şimdiden El-Kaide'den gelen tehditler üzerine her iki ülkede yani Amerika ve İngiltere'de Yemen'deki büyük ölçülüklerini kapatmak zorunda kaldı. El-Kaide biraz spam emlakçı reklamı gibi. Hani Her dakika orada burada görebiliyorsunuz ama hani nerede ya şu emlakçı 100 metrekare 10 milyon diyor deyip arayıp bulamıyorsunuz. Biraz da böyle bir sıkıntı yok mu? Var. Hani Afganistan'daydılar, Fena, var. puf yok. Pakistan'daydılar, puf yok. Adamlar Yemen'deymiş Mer. Evet, daha gidelim da birazdan geçme fırsatı da bulacağız herhalde ama yani bu arada Batı ülkelerinde de başta havalimanları olmak üzere güvenlik önlemleri artırılıyor. Hollanda'nın ardından İngiltere'de de tam vücut aramalı ve e, mükemmel bilmem ne ayarlı falan filan aletler. Evet çıplak görüneceksin haberin olsun. Ya benim için sorun Hollanda... değil de kral ne zaman çıplak <gülüyor> görünecek ben onu merak ediyorum. Yani bu kadar artık hani 2001'den beri <gülüyor> havaalanlarında bir takla atmadığımız kaldı. Yani hiç derdim değil. Güvenlik çok iyi, çok beğeniyoruz hepimiz hep birlikte eminim ama Sen Kopenhag'da Bella Center'a her gün nasıl girildiğini bir gör bir Yani yine o da bunun sonuç olarak yansıması. Yani Hava 2001'den alanları, beri normalleşen güvenlik algısı. Şey, Güvenliksiz yerlermiş gibiydi. Kalıyordu. Bana öyle geliyor zaten. Yani Şeyde, ne istesen sanki sokarsın gibi Bella geliyor. Havalimanlarından Rahim içi ne kadar arama yapıyorlardı neredeyse. Neyse onu da <gülüyor> evet Somali'de de böyle. Bir de tabi Pakistan'da ah, olup biteni de unutmamak lazım. Bir voleybol maçında Kuzeybatı Serhat eyaletinde bombalı saldırıda en az 88 kişi öldü diye vermiş Haberi Cumhuriyet'te gördüm bunu da dün. Pardon Cumartesi günkü Cumhuriyet'te ve onlarca sayılısı da belli olmayan kişi öldürüldü. Yakınlarda bir ev o kadar büyük bir saldırı ki bu intihar bombası patlamacı, bombacının patlattığı şey. Yakınlarda bir ev çöküyor ve en, enkaz altından kadın ve çocuklar çıkarılmış. Zaten Pakistan'da sadece son iki yılda 2800'den fazla insan ölmüş durumda. Yılda 1500 kişi falan ölüyor yani. Normal. Hı? Normal Evet her şey normal Peki bunu Böyle şimdilik burada durduralım Kaldığımız yerden Dolu, devam dolu bardakla devam edeceğiz Yani yılbaşı olduğuna göre Hala bardağımız dolu hazır Şarapta da indirim Ama şampanya bardağı Alması lazım Şampanyaya da indirim demek mi peki bu Muhtemelen ee, İyi güzel Ghosts for the Offering Yeah, yeah, yeah, yeah Here's a truck stop instead of St. Peter's Yeah, yeah, yeah, yeah Mr. the Kaufman's gone, listen Yeah, yeah On The Moon, Aydaki Adam, R.E.M. grubunun solisti Michael Stipe'ın doğum günü münasebetiyle çaldığımız ikinci R.E.M. parçasıydı bu, bu da çok e, ünlü şarkılarından e, bir tanesi, onunla devam etti. Programımız Açık Gazete, programı Açık Radyo 94.9 ve Açık Radyo.com'dan yayın yapıyor. Evet Pakistan'da bu arada bir saldırı daha da varmış onu da hemen e, eklemeden geçmeyelim tabi bu arada Pakistan istihbaratı Amerika'ya ait uzaktan kumandalı bir uçak Kuzey Veziristan'da bir füze saldırısı şimdi artık bu uzaktan kumandalı dedikleri Eskiden evet. akıllıydılar bunlar şimdi evet. uzaktan kumandalı oldular E tabi şeyden filan yönetiliyor bunlar aslında insanın aklı almıyor ama her yerden yönetilebiliyor. Amerika Birleşik tabii. Devletleri'ndeki bir üstten bilgisayarın başındaki Belki ekran. Belki bir üstendir. O da olabilir. Yani belli olmaz sonuçta. Amerikan ben üstlerinden bu... birinden. Evet diyelim. uzaklık olarak ben ha, şey tabii, Daha da uzak. Doğru. Uzaklık algısını belirtmek açısından evet. bu örnek daha iyi. San Diego üstünden olabilir mesela. Mümkün. Evet. Miran şahta bir eve isabet etmiş... <gülüyor> İki Pakistanlı, 3'te yabancı militan öldü demişler. Hemen bunu da tespit ediyorlar. Böyle gidiyor. Ee, yalnız bütün bunları da aslında John Pilger'ın yazısında Neşet Kutlu'nun desteğiyle çevirip koyuyoruz bugün siteye. Çok önemli bir şey söylüyordu John Pilger. Bütün bunlar da Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasındaki akıl danışmanlığını da İsrail yapıyor diyor Amerika'nın çok tecrübeli onlar bir açık hava maksimum güvenlik hapishanesi halinde tuttuğu için şeyi duvarlarla filan onları Amerika'ya da bir güzel anlatıyor diyor John Pilger bu işbirliği bu şekilde devam ediyor diyor yani Obama'nın en arsız yalanıysa günümüz Afganistan'ın batıya yönelik El-Kaide saldırıları açısından ...güvenli bir sığınak olduğu... ...iddiası demişti mesela. Yani... ...bütün bu... ...işte sektör parçalayarak... ...etnik sektör bölünme kuramı... Yugoslavya'da işe yaradı... ...ama Vietnam'da işlemedi diyor mesela. Stratejik köyler planı... ...sökmedi. Fakat bütün bu planların önemli bir kısmının ardında... ...İsrail var diyor... ...John Pilger... Hem Irak hem de Afganistan maceralarında uzun zamandır Amerikalıları akıl hocalığı yapıyor, etnik temizlik, duvar örme, kontrol noktaları, toplu cezalandırma ve sürekli göz ettim. İşte bunların hepsi Filistin toprağının önemli bir kısmını onun yerli halkından çalma konusunda baş <gülüyor> başarılı sonuç verdiği iddia edilen İsrail yenilikleriydi diyor. Ne var ki işte demiş mesela çekilen tüm acılara karşın Filistinliler onarılmaz bir bölünme tuzağına düşmediler ve tüm zorluklara direnerek ve ulus olarak ayakta kalmayı şimdilik başarıyorlar diyor. Ee, burada da bir taciz at ateşi de açılmış görebildiğim kadarıyla. Ee, Yeni Şafak'ta var galiba Filistin'e özgürlük konvoyu Mısır'ın El Eriş limanına Gidiyor Ulusoy 6 gemisi Türkiye yardımcı hı hı. oldu. İsrail hücum botları tarafından taciz edilmiş. Böyle de bir o da günlük rutinin bir parçası anlaşılan. Ee, İsrail hücum botları Ulusoy'u yakından takip ediyorlarmış diyor. Suriye'nin Laskıya limanından 200 araçla yola çıkan Ulusoy 6 dün akşam Mısır'a ulaşmış. Gemiyle gelenlerle buluşacak 380 kişi refahtan Gazze'ye girecek. Böyle bir oda devam ediyor. Yılın en önemli aktivizm olaylarından biri. Onu da yakından takip etmeye çalışıyoruz. Geçen yılın sonunda başlamıştı. Bu arada ilginç bir şey daha söyleyeyim. Kopenhag'da iklim şeyleri vardı ya tutuklananlar, gözaltında alınanlar. Bırakılmış hepsi fakat bir kız Avustralyalı bir kız... Hala hapiste tutuluyormuş. Gerekçesi de şeymiş, komplo kuruyor. Danimarka hükümetine karşı diye. Şiddet olayları yapacaklarmış diye Kopenhag'ın Vestrefangsel e, hapishanesinde Avustralya'da ailesine ya da şeylerine ulaşamadan tutuluyormuş. Sydney Morning Herald gazetesinde şey demiş yani. Avustralya'da pek rastlanmaz ama Danimarka'nın demokrasi anlayışı farklı herhalde demişler. İlginç bir şey. Şimdiye kadar üç haftadır hiçbir suçlama olmadan sen komplo kurursun herhalde diye tutmuşlar ama galiba suçu belli. Bir Danimarkalı ile evlenmiş son zamanlarda. Evet. Yavaştan ya. netleşiyor durum yani. Evet. Neler <gülüyor> peşinde oldu şimdi daha da Açığa çıkmış olarak dünyanın iklim mültecileri de artık eve dönemiyorlarmış. New York'tan da böyle bir haber var. Onu da vereyim ondan sonra Türkiye'ye. Zaten diyeyim. iklim mültecisi olabilmek için eve dönemiyor olmak birincil koşul değil mi? Herhangi bir mültecilikte. Evet. Yani Dönebileceğine zaten tatilde diyoruz. Evet <gülüyor> Bangladeşliler yani Sidr Tayfun'u orayı vurduktan sonra 2007'de İşsiz ve evsiz kalıp kocası Nizam Havladar'la beraber Mahinur evinden gitmiş. Başka bir yere gitmiş yani şeye, dakikaya, başkent dakikaya gitmiş. Ama dönmeyi düşünüyormuş ama iki yıl geçmiş. Kendisi 25, kocası 35 yaşında. Çok düşük ücretlerle ser, sersefil çalışıyorlarmış ama eve dönemiyorlarmış. Evet, mühim değil değil mi? Geçelim. Olur o kadar. Çok ayrıntılı güzel bir haber var New York Times'da. Joanna Kakissis adlı bir kadın gazeteci yazmış. International Reporting Project diye de bir medya için hazırlanan bir şey fon var anlaşılan. Ondan yararlanarak çalışmış. Aktarıyor. İlginç bir yazı tamamını belki açıklar. Diyor ama aktarabilirsek oradan okuyabilirsiniz evet gelelim kozmik odamıza mı dönüyoruz nereye geçiyoruz Vallahi gidecek Türkiye'de çok fazla yer var ama hiçbir yerde yok bir yandan yani nereye gitsek aslında aynı yerlere vuruyor bir demokrasi eksikliğimiz var bir örgütlenme sorunumuz var bir darbeler sıkıntımız bir de derin devletimiz var işte yani 3 aşağı 5 oda şukarı oda mı var ya var mı Derin aslında yönetmiyiz şey? tam onlar var mı? Yok yani de işte hatıraları var <gülüyor> üzerimiz dediğim yoksa yok öyle bir şey tabii ki yani bunları düşünmek bile saçmalık ya yani paranoyak aklın oyunları ama e, hepsini bir kenara bırakacak olursak iyi bir şeyle başlayalım mı? <gülüyor> e, Mardin'de bulunan Derül Zaferan manastırının asla manastır olmadı ortaya çıkmış. Neymiş? Bilmiyoruz. ...ama dört bin yıllık olduğuna göre... ...manastır değilmiş, başka bir şeymiş aslında... ...ya yani buradan anlaşılacak olan camiymiş değil... ...yanlış anlaşılmasın... ...Hristiyanlıktan daha eskiymiş sadece bu... E, ...buradan çıkan haber... ...evet bu çok ilginç bir haber... ...hakikaten... Z e, ...Devri Zaferan'ı da görmüştüm ben de... ...Zindan ve Mor Yakup kiliseleri de... ...bunların hepsi Mardin'de bulunan... ...onları Asr'da, da görmüştüm evet... 3830 yıl öncesinde... ...yapılmışlar... Bu çıkmış ortaya yani kimin kime ait olduğu, neyin ne olduğu falan gördüğümüz üzere Tarihsel olarak bir gelişim ve bir süreç Yani hani ırklar, dinler, diller vesaire e, akıp gidiyor Genel din, olarak maddi kültür kalıyor şekil değiştirerek Müslümanlardan ve Türklerden ve Hristiyanlardan da önceymiş şöyle mi? Öyle yani gayet açık ki Onlardan önce de insan yaşıyor muyumuş bu, ülke, bu bölgelerde? Belli ki yaşıyormuş, iyi kötü birkaç taşı üst üste koymuşlar Mardin'de ee, yani 4 bin yıl kadar önce durum buymuş. İyi haber bu. Yani evet, bu evet. kadar değiştiğine göre 4000 bin yıl içinde önümüzdeki 4000 bin yıl içinde bu saçma sapan tartışmalar belki bir kenara atılmış olabilir diye ümit edebiliriz. 2010'a iyi başlamak adına. Evet senin bu kararlılığını takdirle karşılıyorum Çarem yok <gülüyor> Yoksa valla ben de çabuk döneceğim bu yoldan ama Ben sözüne kadar kozmiye filan getirmeye çalışsam olmuyor Ben gidip kilise haberi veriyorum Kilise bile olsa gene canım yanmayacak Sen... Gerçi evet kilise bile değil haberi veriyorum doğru ee... Luminesans ...diye bir ışıklandırma mı demek oluyor... ...bu özel bir ışın kullanıyorlar herhalde... herhalde öyle. ...ben de öyle hayal ettim ama... ...tarihlendirme yöntemiyle... ...Türk bilim insanları... ...dehşet bir... ...tespitte bulunmuşlar... ...kemik, taş ve toprak parçaları... ...laboratuvar ortamında incelenmiş... ...analize edilmiş... ...ve 3830 yıl öncesinde yapılmış... ...kim varmış burada... Kim varmış? Kimler olabilir ki? Büyük ihtimal yine aynı insanların işte Huri ile çok önceki atası Huri kalma Güneş Tapınağının temelinden alınmış kemik ve toprak. Huri ler varmış bir kere. Artık yoklar değil mi? Hayır yoklar. Büyük ihtimal birilerinin atası Huri diyebilir miyiz? Dersin ama. ...tutturamayabilirsin diyorsun. Yani şüpheliler listesine de girersin. O <gülüyor> zaman demeyelim hiç. Yeterince listede, <gülüyor> yeterince isim cisim değil mi? Evet, her şeyin kaydı tutulur ve her şeyin kaydı silinir ayrıca. Her şeyin kaydı tutulur, 80 sonrası hepsi yakılır. E, bugünkü gazetelerden birinde haberdi bak. Bayramlık ağzım yavaş yavaş <gülüyor> açılıyor hakikaten. E, 80 öncesine dair bütün dilekçeler... 6-7 Eylül olayları, 38 olayları, o bu bunlarla ilgili hiçbir şey yokmuş artık. Çünkü zaten e, 80 darbe sırasında bunların hepsi cözür cözür yakılmış. E, böylece bizim bir geçmişimiz zaten yok imiş. Zaman gazetesinde manşetti bugün. Evet, 12 Eylül cumtası Türkiye'nin hafızasını imha etmiş. Ona hafıza dili derler. Hı hı. 1984 romanını George Orwell'in yakından takip edenler zaten... Winston orada çalışır. Winston hafıza ismi. deliğini atar. Evet, bütün tarihi yeniden yazıyor. Hafıza deliğini attın mı bitiyor iş. Burada da öyle Hafıza olmuyor. yanı. Türk versiyonu. Evet orada ya yakılmıyor. Yok orada yani. delik var burada yakılıyor. Cumhuriyet tarihi boyunca meclise gelen bütün şikayetleri dijital ortama aktaralım bari demiş dilekçe komisyonu ilginç bir sonuçla karşılaşmış. Neyi aktaracaklarını bulamamışlar. Evet, Dilekçeler boş kalmış. Darbe öncesindeki yani 12 Eylül 1980'den önceki tarih hafıza deliğine gitmiş ve yanmış. Dersim isyanından 6-7 Eylül olaylarına kadar birçok konuya ışık tutan evraklar Türkiye'nin gayri resmi tarihi olarak nitelendiriliyor. Peki bir şey soracağım. Buyurun Vazgeçtim Ne soracağımı da unuttum Normaldir Bir de şey ben takıldım biraz Bu gayri resmi tarih nasıl olup da resmi devlet sitesinde aranıyor ki Aslında devlet kendi resmi tarihini yakmış Değil mi? Yani çünkü ortada gayri resmi bir kısmı yok Resmi evraklar yakılmışlar zaten 1915'te ne oldu? Yani Enver Paşa olsun e, Tuttuğuydu günlüğünü Talat. oradan biliyorum Pardon Oo, ben bugün tamam isimler demek ki Birbirinde özür dilerim Talat Paşa günlüğü e, Tuttuğdu o sayede biliyoruz ne oldu Değil mi yani işte şu ama kadarı şuraya yollandı Bu kadarı burada falan filan diye Ermeni çetelesi Ama resmi kayıtların hepsi silinmiş Belki diyorum işte onun bunun günlüğünü de yakalarsak e, Oradan buradan bir başka Hikayede çıkartabilir miyiz Evet yani dersimiz yandan 6-7 Eylül olaylarına kadar pek çok tartışmalı konuya bu dilekçe komisyonu 1980 öncesindeki tüm dilekçe metinleri yok edilmiş. Bence günün haberi bu. Hakikaten hafızamızı sildiler falan derken hani şaka değil, hakikaten sildiler. Delete. <gülüyor> Bayağı bildiğin işte e, yakılacak, yaktenmiş. Bu arada tabii memlekette bu kadar hafıza eksikliği olunca hayal dünyası hafızanın yerini dolduruyor olabilir. Tabii hayal dünyasından daha da ötesi gerçekler çok daha beter bir halde karşımıza çıkıp üstümüze üstümüze varıyor da olabilirler. Ee, bence önemliydi 1 Ocak itibariyle Genelkurmay'ın yaptığı açıklama. Ne hale geldik? Başlıklı bir yazı da olabilirdi Yılmaz Özdünlerinden çıkmış ama öyle olmamış. Komisyon Başkanı... ...bir dönem ...ikisi çok bağlantılı Hırım. zaten... ...Yahya Akman... ...yani bu Dilekçe Komisyonu... ...işte harekete geçmiş... ...meclisten... ...Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Dilekçe Komisyonu bu... ...bakalım halkımızdan ne şikayetler gelmiş diye bakmış... ...Akman demiş ki... ...Yahya Akman... Cumhuriyet tarihinin en objektif kaynakları bunlar ama yok artık demiş. Bu evraklar Türkiye'nin bir nevi hafızasıdır demiş. Bir askeri <gülüyor> askeri yönetimin hangi gerekçeyle bunları imha ettiğini anlayamadık demiş. Yani yakmayalım da tasnif mi edelim diye açıklayabiliriz herhalde. E bu durumda yani değil mi normal mantıklı. Genelkurmay der ki e, hatırlayacaksınız şimdi bir adet hakim var kozmik odaya bağlantı haberi olarak kullanalım bunu da dirsek haberi olsun. Evet dün de girmişler değil mi? Dün Altıncı. tekrar başladı. Evet. 30 Aralık'ta durmuş olan kozmik arama aramaları e, kozmik arama aramalarıyla devam ediyor. Tek hakim var içeride içeriden belge çıkartamıyor. E, not ediyor. Bu arada not ettiği notlarla ilgili de 30 Aralık itibariyle Mahkemeye başvurdu Genelkurmay iddialara göre. Bu da oldu mu olmadı mı mesela sis altında mı? Bilmiyoruz. Ya galiba yani deniliyor ki Genelkurmay başvurmuş geri versin notlarını olmaz öyle şey. Demiş e, mahkemede olmaz demiş ama bunlar oldu mu olmadı mı orası netleşemedi. Neyse netleşmiş kısmına dönelim ardından hakim 30 Aralık'ta çıktı. ve Hakim e, Kadir Kayan evet. Ha, Kadir Kayan çıktı isim söylemeyeyim de yine yanlışlık olmasın dedim. <gülüyor> Hakim Kadir Çöpdemir çıktı. <gülüyor> Şaka. <gülüyor> Kadir Kayan çıktı ve e, yolda devam ederken arkasında iki tane araç fark ediyor. Araçların içinde de üç numara tıraşlı adamlar. O sağa sapıyor, araçlar sağa sapıyor. O sola sapıyor, araçlar sola sapıyor derken araçlar durduruluyor polis tarafından. İçinde askerler var. E, ve ardından anlaşılıyor ki veya anlaşılıyor ki neyse e, bu askerlerden bir kısmı marangoz, bir kısmı... Neydi? E, manav. Aşçı. Aşçı. E, yani neyse bir fıkralık herkes var. Bir marangoz, bir aşçı, bir kasap, bir at binicisi diyelim. Fark etmez. Önemli olan hani suikasta yollanacak adamlar değiller. Türkçesi. E, erler bunlar. Neyse böyle olduğu anlaşılınca bu kişiler serbest bırakılıyor. At binicisi mi dedin? Mahir duyarsan <gülüyor> ne yapar biliyor musun? Kötü bir şey demedim abi. At binicisi yok mudur askerde? Vardır herhalde. Yani bizim birlikte yoktu. Ama biz piyadeydik. Ee, neyse derken... ...Türk Silah Kuvvetleri bu işe çok kırıldı... ...ve çok bozuldu. Der ki ...yani işte bugün medya organlarında... ...siz de gördünüz. İşte dört tane asker... ...biri at binicisi, biri manav... ...birisi kasap, öbürsü de dalgıç... ...başka türlü atalım bu sefer. Yani yok varmış ya... ...tam döküm. İki şoför er ile... ...bir uzman çavuş aşçı... ...varmış. Ee, diğer var araçta yandık. ise... Hmm. Ee, garnizon komutanına ait olduğu için içinde iki şoför, biri onbaşı biri er, bir elektrik teknisyeni er ve bir marangoz er bulunmakta imiş. Bu iki araç niye hakimin peşinden gidiyormuş arasını bilmiyoruz. Ancak hayır öyle değil hakim peşinden filan gittikleri yok alışveriş yapmışlar çarşıdan. Alışveriş evet. Askerlik vallahi gevşedi bizim zamanımızda hiç yoktu böyle şeyler ya. Böyle Aynen alışveriş çünkü işleri de varmış ellerinde. E güzel, sivil ya. araçlarla alışverişe mi çıkıyormuşlar evet. artık? Orada bir tuhaflık var işte. E çok demokratik yahu. Bir yani. de cep telefonu sizde kullanılması yasak mıdır asker? Bildiğim kadarıyla bütün askerliklerde yasak. Evet. Onlar da değilmiş işte. E dışarı çıkmak da yasaktı bizde. Hani e, al oğlum şuradan manifaturacıdan dört tane yün gel falan demiyorlardı. Hele ki altımıza araba verip hiç demediler. İyi ne güzel. Ya yani bunların oluyor olması iyi şeyler. Ama gel gör ki memleketin haline bakın. ...konulu bir açıklama yaptı işte genel kurmayı Dedi ki... ...ya görüyor musunuz işte askerler çıkıp marangozluk görevlerini ifa ederlerken... ...yolda polisler çevirip garip garip işler yapıyorlar. Dedi. Haklılar. Gerçekten memleketin geldiği halin bu olması çok garip. Bir de üstüne üstlük bazı insanlar ki bence çok garip bir yaklaşım. E, bu da zaten oyun olabilir bu açıklamayı yapmak üzere. Salarsın marangoz erleri, Ardından da yaparsın açıklamayı. Dedi ki bence bu artık ne abeste iştigal... Ahmet Türk ev bulamıyormuş Niye Kimse ev vermiyormuş Ankara'da Ahmet Türk'e ee, Yani kolay değil tabi Türkiye'de siyaset yapıyor olmak Hele ki e, Kürt olup siyaset yapıyor olmak Hiç kolay değil ee, En son işte birileri verecekti olmadı Öbür tarafta bulunacaktı olmadı falan ee, En son şimdi ev alıyor diye haberler Yeni var Yeni taşınacağı dairenin kira kontratı İptal edildi, öne sürülmüş. O da belli değil. Yani nasıl bir şey çünkü olur? ortada bir kontrat yok. Mardinli bir arkadaşlarıymış. Ardından tam taşınmak üzere malları getirdiklerinde e, yoğun bir mahalle baskısı altında kalmış Mardinli arkadaşları. Ya taşınmasanız olur mu demiş. İddialara göre falan böyle devam eden bir süreç. E, benim daha çok anladığım kötü ev sahibi sonunda insanı mal sahibi yapar. E, yani Kürt sorununun bütününe dair de bunu söylemek mümkün mü diye düşünmüyor değilim. Adam bezmiş kendi Ankara'da ev, ev satın alıyormuş yeter artık deyip. Bunu Türkiye mahalle baskısı diye vermişti. Hı hı. Oldukça tartışılan bir konuya atıfla. Şerif Mardin'in bir şeyiyle mahalle baskısı. İlginç aslında Ahmet Türk'ün yaptığı açıklamalar. İlk defa zamanda galiba. Zaman Gazetesi'nde bu haber vardı. İlk kez gündeme. ...Adalet ve Kalkınma Partisi Trabzon Milletveki Kemalettin Göktaş da yaşanan olaya tepki göstermiş... ...ve evini Türkiye ücretsiz olarak tahsisse hazır olduğunu söylemiş. E, Türk'te Mardin'in arkadaşının evini kiralamaktan vazgeçmesinin fazla abartıldığını söylemiş. Bir 2005'te de üç kez benzeri durumla karşılaştım. bir yeni durum değil demiş... AK Partili Göktaş'ın teklifini de dayanışma gösterisidir. Bu gerginlik ortamında Karadenizli bir arkadaşımızın böyle bir jesti önemli ve insani bir mesajdır. Kendisine teşekkür ederim demiş. Benim evim ve arazim var. İstesem en lüks daireyi de alabilirdim ama bugüne kadar para sahibi olmayı, ticaret yapmayı çok önemsemedim. Babamızdan kalanın yeteceğine inandım diye bir ifade kullanıyor. Önemsemek gerekiyormuş işte ki, yoksa valla e, evsiz kalacak Ankara'da bu gidişle. Bunların yanında tabi e, ya, o kadar garip bir memleket halini aldı ki genel kurmaya bir yandan da hak vermemek elde evet. değil. E, ya, Dengir Mir Mehmet Fırat e, kendisi der ki ikide bir Kuzey Irak deyip diyorsunuz aslında orasının adı Kürdistan'dır dedi AK Parti. Milletvekili olur kendisi e, Hangi memlekette yaşıyoruz Kim kimin milletvekili falan e, Oraları anlamak mümkün değil Şırnaklı çocuklar terörist cenazesinde Sür sürmanşeti Eylemleri sebebiyle örgüt adına suç işlemekte Suçlandılar çocuklara 61'er yılla Yargılanma hakkı Çıkıverdi 5 çocuk 61'er yılla terör örgütü adına Suç işledikleri için yargılanıyorlar Bunlar çocuk bildiğiniz yani bir yandan işte oraya Kürdistan mı denir yoksa Mor mi falan diye de devam etmek mümkün. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi mahkeme kanalıyla artık istiyor Öcalan'ın yol haritasını. Bir yol haritası vardı hani bir ara barış yapılıyordu ya hatırlıyor evet. musunuz bilmiyorum çok uzakta kaldı. Zaman olarak olmasa da algı olarak. Açılım evet. işte o açılım sırasında bir yol haritası çıktıydı biz göremedik. Yani niye göremediğimizi de anlamadık falan filan. Derken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sonunda ya şu yol haritasını bir verirseniz yani savunmanın parçası çünkü dedi. Bakalım verecek mi hükümetimiz az sonra diye devam ediyoruz onunla. Evet bence diğer haberleri bu hükümetin mesela şey açılmasını vakıf okulu ne şeyleri. Ha, Ruhban Hat, okulunun Ruhban açılması okulu. için mütekabiliyet koydu pişkince Erdoğan. Ona da sonradan gelin bir de gerginlikler yaşanıyor. Gerginlik kelimesi tam ya bu biraz şeye benziyor ben okurken üniversiteler çok karışıktı ah ne kadar kötüydü ee, solcular sağcılar birbirini vuruyordu yok vurmuyordu da sopayla o zaman öyleydi 80 öncesi öyle deniyordu ee, yani Sürekli dayak giyip ondan sonra solcularla sağcılar birbiriyle çatıştı diye haberler okurduk önce dayak yerdik üstünde gözaltına alınırdık sonra da e, çatıştığımızı öğrenirdik ona benzer durumlar Edirne Edirne mesela DHKPC gerginliği olmuş Daha Edirne'ye girememişler ama Edirne'ye Daha KPC gelmiş evet, mesela falan böyle onda. garip haberler ve garip algılar var. Dolap Aydın nereden kim vurduya gitmiş? Aydın nereden kim? Aydın nereden Diyarbakır Dicle Üniversitesi öğrencisi olup hani sırtından vurulan vardı ya gösteriler sırasında. Evet. Hangi silahtan çıktı belirlenemediğinden kurşunun kim vurduya gitmiş? E, açılım devam ediyor vesela diyelim duralım bari evet, sonra devam ederiz dokuz buçuktan sonra evet aynen öyle yaparız Ali Bilge ile ekonomi politik Yunaydın Ali Bey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 karagahlarında, siyahi karagahlarında, Amerikan belgelerinde de söz konusu. Evet. Kozmik Oda'nın etrarı. Evet. Yani. yani şimdi siz e, bu çalışmaları bu yani bu seferberlik tetkik kurulunu Amerikalılar kurdurmuştur e, ve bunlar e, Cüsmat'ta e, çalışmaktadır Balgat'taki Ankara'lık ofiste diye başlarsanız sürece ki bunu bir genelkurmay başkanı bu belgelerin bitirdiğinin de e, başka istihbarat örgütlerinde, başka devlet arşivlerinde olduğunu e, görmek mümkündür. Mesela 1957 yılında e, Cüneyt Arca bunu birkaç kez tehakkar ettik. Milli e, İstihbarat Teşkilatı, MAH o zamanki adıyla 3 e, istihbarat örgütünden e, çalışanlarının maaş aldığı bir Milli İstihbarat Teşkilatı'na sahipsek ki, 1957 yılında Başbakanlık Müslüsi Rahmet Salih Kur'u ve e, dayanarak e, tescillenmiş bir olaydır. Şimdi bu maaşını veren belgede saklar hocam. Yani evet. Dolayısıyla bunların bir yedeği <gülüyor> evet. vardır. Olmadı yakıldı belgesi vardır. Altına yakılanlar <gülüyor> listelenmiştir de değil mi? Dolayısıyla e, bir de şöyle yakın tarihe baktığımızda biz bu ilk kontrol gelirleri seferberlikleri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 70'ler 77'de Mayıs 1977'de ya yani Şubat 1977'de Bülent Ecevit'in e, Mayıs 1977'de Koru Türkiye, zamanki Cumhurbaşkanı Koru Türkiye Özel Harp Dairesi Kontrol Geri'yle hakkında verdiği bir rapor var ki bu rapor Şubat 78'de e, Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanmıştır. E, dolayısıyla yani aynı şekilde e, o döneme ilişkin başbakan düzeyinde olsun ve daha sonraki dönemlerde bu hususta Kontur gerilla faaliyetleri hususunda ciddi yayınlar yapılmıştır. Örneğin yine 1978 yılıdır bu kritik yıllardır Kontur gerilla'nın zirvede eylem planladığı yıllardır 77 78 yılları. Evet. Bir güzbaşı Kontur gerilla'da emekli bir yüzbaşı Mehmet Ali Çeviker e, evinde e, e, Askeri donanımla yakalandı Ve bu Şeviker e, Büyük miktarda da askeri patlayıcı depolarını Ele verdi ve bunlar Kahramanmaraş'a e, Kahramanmaraş olaylarında e, Sevk edilen e, şeylerdi Ve o dönemde e, Bu kontrol gerilici yüzbaşının MHP ile olan yakın ilişkisi e, içinde olduğu ispatlandı Ve daha fazla konuşulması sağlandı Aynı şekilde Avustos 78'de o dönemin Aydınlık Gazetesi'nde bir dizi halinde Ali Yurt Aslan, MHP'li ülkücü ve Kontrgerinan'ın kullandığı bir insanın itirafları yayınlandı. Günlerce hatırlarsanız ki... Yani siz şimdi söyleyince hatırlıyorum. Yani Yurt Aslan daha sonra da bildiğim kadarı öldürüldü. Dolayısıyla yani bizim bu konuyla ilişkin daha sonraki yine aynı dönemler ve daha sonraki dönemlerde... Konturgirli'nin Türkiye'deki en önemli e, taktisyenlerinden e, Cahit Akyol'un e, bu Konturgirli'le faaliyetleri e, ayaklanma bastırma hareketleri ilişkin tatbiki Amerika'dan şey bir, e, bir kitabın şeyi bile yayınlandı. Yani e, Konturgirli'le faaliyetin nasıl yürütüleri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 Sonra Ergenekon davası devam ediyor hala orada bir takım şeyler ortaya çıktı şimdi de e, yani en e, önemli merkezine e, Ergenekon davası nedir ki Ergenekon davasını da yeni bir biçimde e, e, kazandıracağını düşünüyorum e, dolayısıyla bizim bu derin ve kirli tarihimiz kirli sırlarımıza ilişkin aslında e, çok ciddi bir külliyatın e, hem hafızalarda hem belgelerde hem yayınlarda... Hem meclis kayıtlarında şeyi unutmayalım. Susurluk'ta meclis daha aktiftir. Hukuk zayıftır. Ergenekon'da meclis daha az ciddiyete girmez ama e, yargılama e, ve daha, daha etkindir. E, biz şey kelime de çok önemserim. Mehmet Ağar hakkında mecliste e, dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin önerge verildiğinde gazeteciyiz Ankara'da çalışıyoruz, her şeyi takip ediyoruz. E, Ağar'ın meşhur bir sözü vardır. Ne yani, bin operasyonu yalnız mı yaptım dedi. Evet. <gülüyor> Bunun üzerine aynı gün Genelkurmay e, 2. Başkanı Çevik Mehmet Ağar'ın buluşmasına tanık olmuştur Ankara'lı gazeteciler.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 bu hangi yakılmış olanlar hangileriydi dediniz dünya bankası IMF Türkiye yazışmalarının 1947 ile 60 arası ha, dünya 70. bankası ile yazışmaları da imha edilmiş ama o tam bir memur ya yeter artık bunlar durmasın çok yararlı diyor her ha <gülüyor> şeyiyle gitmiş yani bir araştırma yapmak istemiştik ilk standby anlaşması işte yazışmalar nasıldı falan diye ilk hangisini ele almalı islendi yani sonra bu e, belgelerine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 Yani şu anda Türkiye bu raporun üzerinden 10 küsür yıl geçti. Ee, sanıyorum bu Ergenikon e, savcılarına verildi e, bu rapora ilişkin. E, ayrı, yani yayınlanmadı bizim görmediğimiz bölümleri. Burada e, yeri gelmişken işaret edelim, jitem yoktur açıklamasında bulundu Genelkurmay ve Jandarma burada Jitem'in olduğunu açık açık söylüyor yani. Bugün Stard'a Jitem Atras diye fotoğraflar basılmış. Bir operasyon var mesela. Operasyonda çeşitli silahlar ele geçirilmiş. Hani yazarlar ya işte TC, kaçakçılık ve bilmem ne dairesi falan. Mermilerden ondan bundan. Jitem yazmışlar ya. Yani şey gibi iliş, <gülüyor> e, ne derler ona? Kaleçlik of şarjörlerinden Jitem yazılmış. Yani <gülüyor> Ee, yani bunun var mı bir açıklaması bilmiyoruz Resmi belgede var, hatırada var Hayatımızda var, herkes bahsediyor ama Öyle bir şey yok yani, Adı başka diye düşündüm ben Genelkurmay'ın böyle bir birim mevcut değildir dedi. JİTEN Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele Merkezi mi? Ne işte uzatılmış hali böyle Birim olmadığından uzatılmışında da Bilmiyoruz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 ve e, yani kamuoyu gittikçe e, bu e, konuda e, yani mesela genelkurmay başkanının o deniz e, Türkiye'nde yaptığı açıklamalar e, kendisini daha zor durumda bırakmadı mı yani e, hem Bilmiyorum, orada bir yaptım. açıklama yapılması yani aslında gittikçe e, bu derinleşen e, durum e, bence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 herhalde özel harfin en önemli unsurlarından 1971 12 Mart'ında İstanbul 1. Ordus Komutanı aynen daha sonraki açıklamalarında şöyle söyledi. Kadıköy'deki köşkü kontrol Gerilla Örgütüne özel olarak hazırlattım. Ziver Bey Köşkü'nün bu, bu faik türünün lafıdır. Cumhuriyet Gazetesi yazdı İlhan Serçün de. Evet işkence gördü ve işkence gördüğünü de ispatladı. E, i̇spatladı. Baş şartlarını sıralayarak yazdı şeyde. Akrostişli olarak yazdı. Köşten bahsediyoruz, değil mi? Evet, evet. Hmm. Sonra İhsan Çağçoğ bugün geldi. E, konumada e, dikkat çekmekte fayda var. İlginç şeylerden birisi, bir ilk söz ettiğim bir ilk bu konuda mecliste Önerge veren Kontur Gerille faaliyetleri ve CIA'nın Türkiye'deki faaliyetleri, MHP ve yan kuruluşlarında para yardım yaptıkları iddiasını ortaya koyan Önerge veren Niyazi Ünsal yıllar sonra e, Cumhurbaşkan, şey Genelkurmay başkanlığına e, yazdığı mektupta e, "Hadi artık el koyun" e, İlhan Selçuk'un e, tutuklanması, gözaltına alınması üzerine TSK'ya serzenişte bulundu.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 Dünkü'nde vardı. Doğan Öz'ün e, öldürülmesi de Doğan, Doğan Öz zaten bu nedenle öldürüldü. Yani bunları araştırıyordu. Evet. E, o günlerin Ankara'sında e, ki hatta bu konuda bence e, Bülent Ecevit yeterli derecede açıklamalarda da bulunmadı. E, ki bundan en e, birinci derecede bilgi sahibi Bülent Ecevit'ti. E, ve e, bu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 O, o şeye baktığımızda e, dış operasyonlarda kullanılması çatlı ve grubunun ağacının, oral çeliğin, çaylanın, e, papası yukarısına kadar olan süreci e, göz önüne, önümüze koyduğumuzda bu ekibin e, yani kontrgerile tarafından nasıl çalışılabilir? E,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 e, gö, e, ilişkilendirmeden bakan, bakılmaması gerekir. Bir diğer unsurda da nerede bir kontrol de faaliyeti varsa orada yasa dışı iktisadi faaliyet vardır. O da uyuşturucudur. Evet. Yani uyuşturucusuz kontrol gerilla faaliyeti olmaz. Bunu artık e, yani bütün dünya pratiğinden bunu görmüşüzdür. Oliver North'lara, İtalya'daki gelişmelere, Hollanda'daki yani bu Gladio yargılanmalarının değil, ülkelerdeki örnekleri e, çok ciddi e, öğreticidir. E, yani ben hatırlıyorum Belçika'da veya miydi, Hollanda'da mı neydi, bu radio işleri e, yargılanırken şey ortaya çıkmıştı, yani o ülkenin e, yine e, gizli gayri nizami harp örgütü neyse adı Onların uyuşturucu süzerti yaparak makine tesisat aldıklarını ortaya koyan belgeler bile sergilenmiş. Dolayısıyla nerede bir kontrol gerile faaliyeti varsa onu finanse edecek gayri nizami ekonomik faaliyette söz konusu. Dolayısıyla Türkiye'nin yakın tarihindeki bu işe bakarken hem bu 70'ler katliamlar pratiğini hem de Türkiye tarihine egemen olmuş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 Özal Kardeşi söyledi. Ayrıca Kartal Demirada ben kontrol de eğitim gördüm dedi. Bu konuda da zaten Can Dündarlı, Celal Kazdağlı'nın yine o yıllarda yazdı Ergenikon kitabına bir Aslında çok ciddi bir e, külliyat var ama bu kozmik e, hususlar tam sırların göbeği e, hangi arşivlere hakim e, bu şeylere ulaşabiliyor e, onu bilemiyorum ama e, Türkiye e, bu kirli 1950'lerle e, başlayan e, soğuk savaş sürecinin en uzun e, bir kere sınırına sahiptir Sovyetler Birliği ile. Dolayısıyla çok dert en geçir. kirli tarihine de sahip olan ülkelerden bir eğer birincisi diyse öyle görünüyor yani. Bilemedim <gülüyor> hiç. Yani en aynı zamanda da en uzun sınır gibi en kirli tarihe evet. de e, evet. sahip olanlardan biri oldu anlaştı. Son bir şey de mesela dünkü haber türte vardı e, örtülü ödeneyin yedi buçuk milyonu kayıp diye bir haber vardı. Bilmem gördüğünüz mü? Şen Uğur'un. E, evet. Jandarma örtülü ödeneyi. Evet.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 Son e, aylarda yaşadığımız e, Ergenekon davası süreci içerisinde e, bunları e, geçmişle bağlantılı bir şekilde daha açık bir şekilde ortaya koyma imkanı e, bulunuyor. Ve Türkiye kendi tarihiyle e, bir şekilde e, Cumhuriyet dönemi ve Soğuk Savaşı da kapsayan bu dönem içerisinde yüzleşmeye çalışıyor. Bu seferberlik tetkik dairesi adı altında kontrol gerilla faaliyetlerinin bu derecede...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 e, biriyle karşı karşıyayız şu anda ve bu anlamda e, yani bunun e, sırlarının aralanması demokratikleşme adına e, önemli sevindirici bir e, durumdur. E, çünkü bu statikonun devamını sağlayan kurumlar bunlar. E, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesi içerisinde oluşturulan bu kurumların tabi bunun bir de e, vaktimiz yok ama 90 sonrası yani bugüne kadar ki e, işlevleri hakkındaki değişimleri de ele almak ayrı bir evet, e, konuşma da, konusu muhakkak bir kez daha yani özellikle bu sene içerisinde geçen sene içerisinde bu yapılan e, mevzuat değişikliği de önemli bu hem başkanlık sayısının isminin değiştirilmesi başkanlık sayısının arttırılması içeriğine ilişkin yine tarafın gündeme getirdiği haziran ayı başında bir e, husus vardı Mehmet Baransu'nun bu seferberlik tetkik başkanlıkları na ilişkin onu da incelemekte fayda var. Evet. Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi yıllar tekrar İyi yıllar herkese. Hoşça kalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Zakir adlı parçayı dinlemekteyiz. John McLaughlin ve Zakir Hüseyin'in birlikte yaptıkları Remember Shakti adlı albümden geliyor. John McLaughlin'in doğum günü münasebetiyle 1942'de bugün doğmuştu. Dünyanın önemli caz gitaristlerinden ve pek çok tarzda da yapıyor elektrik, caz, füzyon albümleri de var. Mazda Evis'te de çalışmış önemli. Bu albümde de ünlü tabla üstadlarından Zakir Hüseyin'le birlikte yapmış ama bu parçada, Zakir'e adanmış olan bu parçada Zakir'in kendisi yok. Bansuri çalan Habib Reşat soyadını unuttum şimdi ben de. ...önemli bir müzisyene kulak vermiş olduk. Evet, Açık Radyo 94.9 burası ve Açık Radyo.com'dan da yayın yapıyoruz. Devam edelim haberlerimize. Bir, bir de şey, gerilim haberi mi verelim, çevre haberi mi verelim? Gerilimli çevre haberi yok mu? Var. E oradan başlayalım o zaman. Sarı Irmak'ta mazot sıkıntısı muazzam bir gerilim ve tehlike yaratmış durumda. Çin'de oluyor bu. Yakıt taşıyan bir boru hattında sızıntı var. 700 kadar işçi deli gibi yakıtın sarı ulaşmasını önlemek amacıyla büyük çaba sarf ediyor diye bir haberimiz var. Xinhua resmi haber ajansına göre Çin devlet petrol şirketine ait boru hattındaki sıkıntı. Sızıntı sıkıntı yaratmış. E, 150 bin litre mazot sarı ırmağın kollarından biri olan Wei nehrine karışmış durumda. Dizel yakıtı taşıyormuş boru hattı. Vanaları kapatmış şirket ama yapılacak fazla bir şey yok. E, mazot nehirde 30 kilometre sürüklenmiş. Fakat iyi haberi var vereyim mi? E, Çin Başbakan yok. yardımcısı sızıntının sarı ırmağa ulaşmasının önlenmesini emretmiş. Beğendin mi? Güzel yani gayet sen, Sarı ırmak şeye e, Sarı ırma ulaşsın Ulaşması önlensin diye emir vermiş Sarı ırmak milyonlarca kişiye içme suyu sağlıyormuş Haberlerden biri bu Bu, bu gerilim seni kesmediyse Şeyde ee. de muazzam bir haber var Çevre Haberi e, Brezilya'da bir koya acayip bir heyelan olmuş durumda Brezilya'da. Nasıl haberimiz oluyor diyorsanız e, koyun bir kısmı turistik. Yoksa zaten hani, Allah'ın Brezilyalısı ölüyor olacaktı bizim de e, boşuna vaktimizi almıyor olacaklardı ama e, Rio de Janeiro eyaletinde bir kere hani baş eyalette e, ciddi bir yağış var. Yaşların yolaştığı sel ve toprak kaymaları var. 63 kişi ölmüş durumda. Hatta 64 son habere göre evet. Ee, bir sürü de kayıp var galiba. Evet, çok sayıda kayıp var. Aslında kaç kayıp olduğu bile taslamam. Belli değil. Ama e, bu haberin daha çok haber olabilmesini sağlayan şey, küçük adadaki e, son derecelik Sankey Inn oteliymiş. 40 müşterinin bulunduğu otel yerle bir olmuş. E, bu sayede işte haberimiz oluyor. Eğer burası bir gece kondu mahallesi olsaydı tabii ki Türkiye'de Brezilya'daki boğulan 63 kişinin haberini yapmıyor olacaktık. Bu aslında e, Nicolas Sarkozy'nin oğlu Pierre Sarkozy de son anda arabasıyla kaçarak kurtulmuş. Gerilimli çevre haberi istiyorsan al sana. Gerilim filminden beter bir şey. 64 kişinin öldüğü bu yerde. Sankar Oteli'nin sahibi kim peki? Ivo Pitangui. O kim? Kim? Brezilya şeyiyle meşhurdur. En ünlü, Amazonlar kadar ünlü bir şey daha var Brezilya'nın. Futbol var, hmm. bir de estetik cerrahi. Ha tabii, evet. Herkes orada. Onun en büyük öncüsü Ivo Pitangui. Onun oteliymiş, estetik cerrahiden kazandığı paralarla. Peki burada bütün bağlantıları sana kuracağım ve beni hayranlıkla... İzlemiş olacaksın. Pierre Sarkozy niye orada, tatil için? Evet. Ama niye orada Çünkü Pitanguy aynı zamanda Carla Bruni'ye de estetik ameliyatı yapmış. Öyle mi? Ha. Yani bütün her şey böyle görüldüğü gibi birbirine bağlanıyor ve açık. Otel Otellerde... muhabirinden hiçbir şey kaçmaz. Hemen şu nükleer santrerin yanındaki otel mi bu? Onu bilmiyorum. Bir de bak. nükleer Çünkü santral varmış da orada. Onu kaçırmış orada. olabilirim. O da işte e, şimdi Ümit Şahin'in e, dürtüyle geldi aslında bilgi olarak. Orada bir adet de e, nükleer santral varmış. E, ve gayet gayet. Şimdilik bir sızıntı, pızıntı böyle bir şey yok. Ama e, yani, Açıklama yapılmış mı? Evet sızıntı yok, yok merak etmeyin diye. Hmm. Kapatılması öneriliyormuş ama yok canım daha neler demiş hükümet. Eee Öyle işte yani. Bir bakmışsın 63'e 63 bin diye veriyoruz yani. Bu da yine dünyanın cilvelerinden biri. Olsun Pierre Sarkozy kurtuldu ya. Tabii. En nihayetinde o daha büyük manşet haber olurdu. Biliyorsunuz bir şeyin manşet olması için bir önemi olması gerekiyor. Hürriyet gazetesi bunu iyi anlatan önemli gazetelerimizden biri. Mesela bugünkü manşeti Hürriyet gazetesinin İtalyan devin Türkiye stajı kurulmuştu. Ee, gerçekten önemli bir haber. Ya yani birinci haber olmayı gerek dünya açısından gerek Türkiye açısından hak ediyor. Tabii yani, hem Yemen hem yani Ce... bir yandan Yemen'de işte yeni cephe mi açılıyor? Yok açılmıyor. Açılıyor, açılıyor falan diye devam eden haberler. İşte Irak'ta olanlar, Afganistan'da olanlar onları geçelim zaten. Hürriyet hiç manşet taşımıyor. Kozmik Oda'da olanlar onları Onu zaten bayılıyor. Hürriyet hiç görmüyor. Ya ama Hürriyet genelde ne bileyim mesela tren kazası vardı. Bu tip şeyleri birinci sayfaya taşımaya bayılır. İki treni üst üste çarpıştırıp Photoshop'ta falan iyi bir manşet haber olabilirdi. Ama e, bu daha önemli gerçekten takdir ettik. İtalyan devin Türkiye stajı. Lastik devi Pirelli'nin varislerine Türkiye'de tecrübe kazandırması geleneğe dönüştü. Biraz Trabzon sancağı gibi Osmanlıları. Yani yolluyorsunuz buraya oradan padişah çıkıyor. Amasya'da var. Tabi Amasya'da önemli sancaklardan bu açıdan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ciro'su 40 milyar euroyu aşan şirketin başkan yardımcısı Alberto Pirelli'den sonra oğlu da Türkiye'de çalışmaya başladı. Önce orada çalış da gel. Ailenin 5. kuşak üyesi ilk görev pazarlama bölümü. Haber Emre Özpeynirci. Hmm, yani bilge bir edayla bak. Hmm. Değil mi? Hmm, demek ki öyle dip. ...yani üzerimizden hakikaten... İşaret, ...kar lastiği geçsin işaret, diye isim geldi... parmağımı... ...şakama dayarak... <gülüyor> ...diye başım... ...ben az kaldı şakak diye gözüme sokuyordum <gülüyor> parmağı... ...o açıdan yapmıyorum artık o hareketi... Ee, ...bu Çünkü, da önemli... ...çok önemli... ...bir de e, dünyanın özür ucunu Atatürk'e... ...dikilmiş olma Önemlerini de veriyor... ...evet... ...Ulu Ön'de Atatürk'ün hatırasına... ...bir önemli saygı gösterisi de... ...Japonya'dan geliyor... Kaidesiyle birlikte 7,5 metrelik Atatürk heykeli bu yıl Kushimoto kentine dikilecekmiş. Hangi kent bu? Herhalde önemli bir kent. Kentin 3 Haziran 2010 tarihinde Ertuğrul Fırkateyni faciasının 120. yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek olan ve Japon İmparatorluk ailesinden de katılımın beklendiği amma törenine dikilmesi. Töreninde dikilmesi öngörülüyormuş Serkan Demirtaş'ın haberi. Bu çok güzel bir haber. Yalnız milletteki bir haberle birlikte okunduğu zaman bence çok daha anlamlı ya da vücuda vitamin verir hale geliyor. Milletin maşeti de halkinin şartı Batı Trakya. Halki Heybel Ada'nın eski adı diyelim. Hmm. Heybeli diyoruz biz oraya. Halki diyorlarmış eskiden Rumlar ya eskiden dediğimiz çok eski değil aslında bir asır bile geçmedi ama neyse orayı uzatmamışım benim çenem açılıyor Deryl Zaferan'ı uzattı <gülüyor> uzatacağın kadar zaten 4 bin, 8 bin yıl geriye mi götürdün kaç yıl 4 bin. 4 bin. fazla değil evet Şimdi Haber'de de şöyle bir şey var şimdi Heybeliada'da biliyorsunuz bir ruhban okulu var bu ruhban okulun açılıp açılmaması ile ilgili de iki haftadır gittikçe yoğunlaşan tartışmalar var niye derseniz Patrik Bartolomeo dedi ki ya bizim burada pek halimiz öyle iyi mi iyi değil e, affedersiniz ama biraz ikinci sınıf vatandaş gibi hissediyoruz ittirilip kaktırlıyoruz biraz çarmıha gerilmiş gibiyiz dedi çok bozulduk biz memleket çenek özellikle e, siyasi tayfa asıl biz çarmıha gerildik falan diye aslında işin vahim tarafı da şuydu orada bir parantez açmama izin verirsen Tabii. E, şey, tecahülü arifane denilen ...bir sanatın... ...oldukça kötüye kullanılmasıyla... Evet. ...yani çağırma gerildik... ...terimini birebir anlamış gibi yaptı... ...Türkiye'den pek çok resmi Birileri yetkili... ...birileri tutup da haça çakıyorlarmış gibi... Evet oysa... ...günlük dilde... Özellikle Rumcada son derece yaygın olan yani büyük gerilim, sıkıntı içinde olduğunu ifade eden günlük hayatta kullanılan cehennemi gördüm falan gibi bir durum denilebilir çok abarttırsa herhalde ben öyle bir yerlerde tekabül edebilirim. Hani Allah cezanı versin gibi böyle gündelik kullanımda çok kullanılan cehennem azabı çekiyorum abi falan gibi. Aha. Laflara benzer bir laf. Bunu birebir anladılar tecahülü, arifane yapıp. Ki bence birebir anlaşılmayınca gelerek... daha yaralayıcı. O yüzden belki evet. birebir anlamayı tercih ettiler. Çünkü e, topu topu milyonlarca olan bundan 80 sene önce bugün 2000 tane kalmış olan Rum'un... ...hala Türkiye'de üzerinde baskı olduğunu söylüyor olması Bartolomeo'nun çok hoş değildi. Ama bununla ilgili net bir şey de söylüyordu. İşin daha da kötüsü. Hevela'da da ruhban okulumuz var ayıptır söylemesi açılamıyor. Bizim de ruhban yetiştirme ihtimalimiz kalmadı. E zaten bitiyoruz demişti Bartolomeo. E Erdoğan falan da ya biz bu konuda biliyorsunuz çok bozuldu. Olur mu canım öyle şey açılsın falan gibi de şeyler söylüyor hükümet. Ama niyeyse açmıyor. Idi. Asıl asıl biz çarmağa gerildik demiş değil mi? Evet evet. E, yok Şuşat Tüzmen demişti. Başbakan yardımcısı. Başbakan da söylemiş mi öyle bir şey yok. söylememiş. Sonunda hiç. başbakan baklayı çıkardı. Niye açılmıyor e, ruhban <gülüyor> okulu onu söyledi. Heybelada ruhban okulunun açılması için çalışma yapıldığını söylemiş Erdoğan. Çalış çalış açılamayan okul nesiyle çalışıyorlarsa açılması için yalnız Atina'nın da Türk azınlığın sorunlarını çözmesini istedi diyor milliyet. Zaten bizim tek başına heyecan içinde olmamız yetmiyor. Aynı heyecan masanın diğer tarafında da olmalı. Heyecan kaybı gibi falan diye devam ediyor. Ha, bu AB ile ilgili söyledikleri özür dilerim. Müte kabiliyet istiyor yani. Tabii tabii açıkça şey diyor. Tabi burada Batı Trakya'daki Türk azınlığımızın Yunanistan hükümetinden talepleri de göz önünde bulundurulmalı. Atina'da aynı zamanda bu konulara eğilmeli. Din adamları sorunlarına, liderlik, işsizlik ve azınlık dernekleri problemlerine çözüm getirmeli diyor. Hmm. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar e, Türkiye'deki Rumlar değil mi? Hmm. E, Yunanistan'daki Türkiye asıllı olduğu söylenen insanlarsa e, Yunanistan vatandaşı. Evet. Bu nasıl bir mütekabiliyet oluyor? Bu baya e, din devleti ya da... E, ...ırk devleti falan olmayı gerektiriyor değil mi? Ayıp diye bir şey var. Hani manşetten verilebiliyor mu böyle şeyler ya? Ya verende değil kabahatta bir söyleyen de ama. <gülüyor> Buna iki söz söyleyebilirim. Bir tanesi bir kere... ...biz ya Japonlar'da Hirohito heykelinin dikilmesini isterler temelliler istemeliler. Ya bence bizim kafa Sefniş böyle iştisarda mesela ya da başka bir yer Değil mi? Şimdi tam İstanbul'a koymamışlar. Tamam. Tokyo'ya koysa biz de İstanbul'a koyarız mesela ya da Ankara'ya ama... ...şimdi ne, hangi kentteydi Atatürk heykeli? Zorluyorsun. Ya, Kuşimoto. Yani o zaman evet, seferi hisler uygun bir yer. Bir Hirohita heykeli için. Ki bence bizim mantığımız buysa... ...yani mesela Heybeliada'daki... E, ...Türkiye Cumhuriyeti... Rum, ...Vatandaşı Rumların... E, ...kendi din adamı yetiştirmesi için olan okul ...açmak için Yunanistan'da... E, ...Müslümanlara ait okulun açılmasını istiyorsak... ...mesela mütekabiliyet babında... E, ...bu durumda... ...kendi isteğimizi şöyle yerine getirmeliyiz. Japonya'ya Atatürk heykeli dikerken... ...zaten Japonlar istemeden... Biz e, Hirohita'nın heykelini dikmeliyiz Sara. Bence gereği budur ahlakın mütekabili Ki en azından burada Japon vatandaşları ve Türk vatandaşları diye ayırmak da mümkün. Halbuki bu diğer haberde e, gayet gayet Türkiye vatandaşı insanlara e, Yunan muamelesi yapılıyor. E, ayıp oluyor. Herhalde ama neyse artık ama işte, önemli bu, olan bu, çiftlere, olan o Bin bak, tane ceza yedi Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti hiç umrunda değil Hala devam çok güzel bir hareket Bunu sen Gel de bak şeyden dinle Büyük dede Giovanni Batista <gülüyor> Dede Leopoldo Baba Alberto ve oğul Niccolo <gülüyor> Pirelli var evet. Pirelliler Vallahi güzelmiş Yalnız Hürriyet Onu... niye maşeti taşınmış ya yani reklam değil herhalde bu değil mi? Yani Pirelli reklamı dışı. Olur mu şey canım şey. Saçma sapan manşetler. E peki ne bu? Yani bize neymiş? E, Pirelli'nin e, şey hilafeti nasıl devrediyor olduğundan ya da saltanatın Pirelli'de nasıl geçiyor olduğundan falan bizi bağlayan bir şey var mı? Arada kar da dağıtmıyorlar. Ama belki şey dağıtıyorlar. Nikolo dağıtacak belki değil mi? Hayır. Türkleri çok sevdim. Çıplak kızlarla Pirelli takvimi. Onda dağıtmıyorlar satıyorlar. Belki bedava verirler. Ya bundan sonra <gülüyor> <gülüyor> padişah Nikolo döneminde öyle olacak inşallah. Yani gördüğünüz gibi Türkiye öylesine büyük bir sancak hale gelmiştir ki Pirelli e, padişahlığı bundan sonra e, yeni veliatlarını gördüğümüz üzere Türkiye sancağında yetiştirmekte lastikleri orada tanıtmaktadır. Hürriyetli, koca gazetesi, amiral gazete, neydi amiral gemisi gazetede manşetten vermektedir. Öyle. Evet, belki bitirmek durumundayız ama Şeyi de söylemeden olmaz BDP'liyseniz memlekette size oksijen yok mu? Çocukları mı? Hmm. Türk'te vardı da e, Yine 6 oh. tane çocuğa 300 küsür sene 6. Evet. Galiba yanlış hatırlamıyorsam 305 sene 5 çocuğa İsterinlik... Bir o var Bence Çok kapatmak için iyi bir haber değil Yok o. değil Harvard noktayı koyduğu haberi var Vatan'ın manşetinde domuz gribi abartıldı. Harvard Üniversitesi uzmanları domuz gribinin mevsimsel gripten farkının bulunmadığı hatta öldürme riskinin daha düşük olduğu sonucuna varmış. Dünya genelindeki aşılama kampanyasının da gereksiz olduğunu belirtmişler. Domuz gribi abartıldı deyince aşırı önlemler aldı. Ya aşırı Bu... önlem falan dediğiniz işte ilaç şirketleri para kazan demeye getiriyor. Aslında Bilim dünyası bu, bu. bu sonuçları daha önceden göngörebilseydi toplu aşılama gibi önlemler alınmayacaktı demiş Dr. Russell Blalock Amerika Birleşik Devletleri'nden. Evet Başbakan haklı, Sağlık Bakanı haksız mı oluyor bu durumda bilmiyorum. Olabilir. Hmm. Bu arada MHP de değişmiş onu da söyleyeyim. Ee... Bir de aşı demişken ha. şeyi de söyleyecektim. Fransa elinde kalmış H1N1 aşısı onları başka ülkelere Afrika ve Doğu Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın geri kalan bölümünde fazla e Sonuçta ilaç dediğimizde bir ister. ürün olduğuna göre pazarlamak istemelerinde herhalde bir abes yokluğuna biraz şey gibi oluyor. Hani selde boğulan 8 kadın işçi inanamıyorum demek böyle taşıyorlar ha? di haberler vardı ya. E bu bir mal alınıp satılıyor. E tabii ki adam elindeki fazlayı satacak. Kimin bulursa pazar ona satacak. Ne evet. var bunda canım? ha Yani yalnız işte yalnız Fransa değil. Almanya'da öyleymiş. Hatta İsviçre ve Hollanda'da stokları eritmek için pazar arayan diğer Avrupa ülkeleri arasındaymış. İnanır mısınız Arzu elde kalan? Haberi. Bence çakmaya çalışıyordur bulduğu yere. Yani çok normal. <gülüyor> MHP'de programını yenilemiş parti tüzüğünü. Bundan sonra MP TSK'nın avukatı CHP'de Ergenekon avukatıydı böyle devam ediyor. MP Türk Silahlı Kuvvetleri'nin saygınlığını yıpratılmasına fırsat vermemek üzerine bundan sonra politika yapacakmış. Bir de parti kapatmalarına karşıymış. İki konu belirlenmiş. Aziz'im büyük dede Giovanni Battista Pirelli der ki <gülüyor> kişiler ve toplum ne hale geldi <gülüyor> derdi <gülüyor> Kendisi Kafasalım. gerçekten alim bir insandı. Hiç unutmuyorum. İlk lastikleri o döktüydü buralarda. Eee MHP'nin derdi şuymuş ama onu da söyleyelim. Hani haber yarım kalması sonra bir tarafını verdik demesinler. 2023'te Türkiye lider ülke yapmak üzere hazırlanmış bu parti tüzüğü ve programı Büyük Türkiye'nin şey, döneminde yani. Ney? Ha evet evet. 1923'ün. Ya ben <gülüyor> yıl dönüm dediğin anda 10+7/8 kaç etti? 40. MHP'nin 40. yıl dönümü kısmına geliyorum. Bence onu da teaser yapmak lazım ya. Tarihseldi Sayın Bahçeli'nin konuşması da. Evet. Yerine. Geri kalan haberlerin tamamını yarın elimizde kalanları pazarlamaya çalışacağız sizlere. Şimdilik <gülüyor> hoşçakalın. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Çıkkastı.